Kur'an-ı Kerim ayetlerden oluşur Ayetler de sureleri, sureler 114 tanesi ile Kur'an-ı Kerim'i oluşturur Bunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'in 20 ayeti Ey insanlar diyerek başlar Ya yuhannes, Ey insanlar Bu ey insanlar ifadesini ele aldığımızda Müslüman olarak çok ince ve Kur'an'ımızın büyüklüğünü, azametini ve bize etkisini ispat eden farklılıklar görürüz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ben Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de onun kulu ve Resulü olduğuna inanıyorum diyen müminlerin kitabıdır doğal olarak müminlere hitap eder Kur'an-ı Kerim ey müminler ey Allah ve Muhammed imanı ile iman etmiş olanlar diye başlaması gerekir ayetler ki onlarca ayet böyle başlıyor zaten ama Ey insanlar Ya Yuhannes diye başlayan ayetlerin farklı bir dikkat edilesi noktası vardır Bu Ey insanlar diye başlayan ayetlerin değerli kardeşlerim dikkat çeken en ince ayrıntısı Kur'an'ımızın insan kitabı olduğunu belgelemesidir eğer 20 ayetinde ey insanlar hani size söylüyoruz ey insanlar dinleyin şeklinde ayetler varsa eğer Kur'an Allah'ın insana indirdiği kitabıdır demek ki bu bize Kur'an-ı Kerim'in bakışını gösterirken Adem Aleyhisselam'ın çocuğu olan iki gözüyle, iki kulağıyla, iki eliyle, kalbiyle, beyniyle insan olarak yaratılan herkesin Kur'an'a muhatap olduğunu belgeler dil farklılıkları ırk farklılıkları ülke farklılıkları asla ve kata Kur'an-ı Kerim'le bir insanın bağını etkilemez hangi dili konuşursa konuşsun hangi toprağın insanı olursa olsun hatta ve hatta daha önce hangi kitaba iman etmiş insanların mesela Yahudiler gibi Hristiyanlar gibi Budistler gibi hangi dinden Muharraf veya beşeri bir dinden ne olursa olsun insan olan herkes bütün kültürlerin bütün ırkların bütün dinlerin hepsinin ortak muhatabı olan Kur'an-ı Kerim'e muhataptır Ey insanlar diye başlayan ayetler bu mesajı veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme El-A'raf suresinin 158. ayetinde allah Teala hitap ederek buyuruyor ki Kul ya yâ eyyuhennâsu İni Rasulullah ileyim cemiyen. De ki, ey peygamber. De ki, yani peygamber insanlara desin emrediyor Allah. De ki, ey insanlar, ey insanlar, ben hepinize gelmiş Allah'ın peygamberiyim. Hepinize gelmiş deyince bütün insanları beyazıyla, siyahıyla uzunuyla, kısasıyla filan muharef dine inanmış filan batıl dine inanmış filan sistem, filan kültür hiçbir fark gözetmeden anasından insan olarak doğmuş herkesin peygamberiyim ben Kul ya eyyuhennas de ki ey insanlar inni rasulullahi ileykum cemi'an hepinize gelmiş bir peygamberim ben de buyurur. böylece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an bütün zamanların bütün mekanların Kur'an'ıdır her insanın Kur'an'ıdır ona iman ettiği zaman Enbiya suresinin 107. ayetinde bu gerçeği bir başka türlü görüyoruz orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tanımlarken ayet vema ersalnak illa rahmeten lil alamin. Biz seni bütün alemler için rahmet olarak gönderdik başka türlü değil. Bütün alemler derken insan bütün çeşitleriyle, farklılıklarıyla, kültürleriyle insan, insanın dışında kalan işte hayvanlar vesaire kainat ne varsa tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet gönderilme nedeni veya konusu içine girmektedir burada kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması bu dinin ve dolayısıyla dinin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in bütün geçmiş kitaplara, geçmiş birikimlere ve kültürlere, ırklara, her şeye büyük bir şemsiye gibi geldiğini göstermektedir. Kur'an'ımızın dışında kalan bir insan, bir mahluk asla yoktur. Çünkü Kur'an getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselam bütün alemler için rahmettir kıymetini bilirlerse Kur'an'ımızın ey insanlar diye hitap eden ayetlerinin bulunması Kur'an'ın Arapça olsa da Arapların dini, Arapların kitabı olmadığını gösteriyor Araplık insanlık içerisinde bir ırkın adıdır ki şu anda 7 milyar insanın içinde belki bir 100 milyona yakın insanın ırkıdır derli toplu bakılacak olursa ama herhangi bir şekilde Araplar bu kitap bizimdir diye o kitabı kendileri için bloke etmeye cesaret edemezler çünkü ey insanlar diye başladığında Arap kadar Türk'ün de Türk kadar İngiliz'in de İngiliz kadar Çinli'nin de Çinli kadar Japon'un da Uzak Asyalı'nın, Avrupalı'nın, Amerikalı'nın cennete gitmek isteyen Allah'ın mü'min kulu olmak isteyen herkesin kitabı olduğunu Kur'an-ı Kerim böylece belgelemiş oluyor Değerli kardeşlerim Demek ki Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar diye başlayan ayetler sıradan bir mesaj vermiyor bu derin anlamları ve büyük ufku önümüze koyuyor nitekim bazı ey insanlar diye başlayan ayetlerin muhtevasına baktığımızda bu derin anlamı görebiliriz mesela Fatır suresinin 15. ayeti şu şekildedir ya eyühe nas entumul fukara ila Allah ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız yani Allah size muhtaç değil siz muhtaçsınız dikkat edersek burada Allahu Teala insan fıtratına hitap ediyor onu insan olmanın ve insanı Allah'ın yaratmış olmasının insanın fani olmasının insanın elindeki hiçbir imkanın sınırsız olmayışının gerçeğini hatırlatıyor allah -u Teala Ey insanlar entümül Allah, Allah'a muhtaç olan sizlersiniz Allah size muhtaç değil fıtratı hareketlendiren insanın özünü hareketlendiren bir uyarı görmüş oluyoruz bu ayette mesela Yunus suresinin 57. ayetinde benzer bir fıtratı uyandırmayı yani insana hitap ederek daha derin hisleri üzerinden iman etmeye davet ettiren ayet görüyoruz Ya eyyuhennâs Kad jâetkum mev'izatum min rabbikum ve şifâul limâ fîs sudûr وَهُدًا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِن۪ينَ Ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt geldi yani Kur'an geldi o yüreklerinizdeki sıkıntıların ilacıdır aynı zamanda mümin olursanız da hidayet kaynağınızdır böylece e, streslerde bunalan sıkıntılar içerisinde kavrulan dünya hayatını avuçlarının içine alabileceğini zanneden ama alamayınca da çatlamak zorunda olduğunu zanneden insana yürekten hitap eden onun insan genlerini çağrıştıran böyle yüzeysel kültürlerini bırakıp ta yaratılışındaki genlerine hitap eden ey insanlar ifadesini görüyoruz ey insanlar Kadı caetkum mev'izatum min rabbikum Rabbinizden size bir öğüt geldi buyuruyor allah Teala Ni hacı El hacı suresinin birinci ayetinde bir başka açıdan insan davetini insanı uyandırmayı insanı gafletinden kaldırmayı hatırlatan ayet görüyoruz Ya yuhannes, ittakû rabbakûm inne zelzelete s-sa'ati şey'un azîm Sallak Allahu Azim. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet sarsıntısı korkunç bir şeydir. Niye bu ayet ey müminler kıyamet çok korkunçtur diye başlamıyor da ey insanlar diye başlıyor? Çünkü yine insanın fıtratına, genlerine en alt hassas yaratılış noktalarına hitap ediyor yani er geç bir kıyamet var bu kıyamet korkunç bir şey İnsan da sallanmaktan korkuyor depremden korkuyor ölümden korkuyor dolayısıyla bu korku noktaları üzerinden ey müminler diye hitap etse zaten inkar ettiği için insan yani mümin değilse bu ayete kendisini muhatap kabul etmeyebilir nasibi de yoksa ama ey insanlar Rabbinizden korkun kıyamet bir gerçek ve korkunç bir sarsıntı bu diye ikaz ederek insanın özünde bulunan depremden sallanmaktan ölmekten helak olmaktan korkusu üzerinden imana davet etmiş oluyor Allahu Teala Nitekim Fatur suresinin bir başka ayeti 5. ayetinde bir kere daha insan fıtratına hitap ettiğini Allahu Teala'nın görüyoruz. Ya eyühennas. İnne va'dallahi hakkun. Fe la tugrannakumul hayatud dunya ve la yughrannakum billahil gurur. Ey insanlar. Ey insanlar. Yine o fıtrata hitap ediyor yani Arap'sın değilsin Türksün değilsin şusun busun kültürlüsün kültürsüzsün ama hep insansınız hep insansınız bir anne karnından dünyaya geldiniz ey insanlar Allah'ın sözü haktır ha dünya hayatı sizi aldatmasın Allah'ın karşısında kimse sizi tu tu tuzağa düşürmesin diye insanı allah Teala davet ediyor Ya eyyuhennas inne vaadallahi hakkun bu söz ey müminler Allah'ın sözü haktır diye başlasaydı yine ayetti şüphesiz ama zaten mümin Allah'ın sözünün hak olduğuna iman eden birisidir bu bir nevi tekrar gibi olacaktı fakat insana onu yaratandan bir mesaj geliyor Allah'ın sözü haktır ha. Aldanmayasınız. Buyurmuş oluyor Allah Teala. El Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde bir başka pencereden ey insanlar gerçeğinin niye Kur'an'da var olduğunu görüyoruz. Ya eyyun nes inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum shu'uban ve qabaila li taarufu اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ صَدَقَ Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Yani anadan ve babadan yarattık. Sizi biz halklar, halklar, uluslar olarak ayırdık. Kabilelere böldük sizi, sülalelere böldük. لِتَعَارَفُوا aranızda bir kaynaşma olsun diye ondan kız aldınız bununla ticaret yaptınız oraya ziyarete gittiniz orada turist oldunuz tanışın kaynaşın insansınız çünkü İnsan olarak kaynaşmanız gerekiyor sizi bunun için bir erkek bir dişiden sonra da o erkek ve dişinin doğurduklarından kabileler sülaleler halklar uluslar yaptık ey insanlar derken bu insani gerçeği yani bir erkek bir dişiden, bir ana bir babadan yaratılıp da sonra bu hale gelmeyi insan olan anlar zaten. İnsan değilse zaten anlamayacak. Bir gerçeği unutmayın şimdi. İnne ekramakum indallahi yetkakum. Allah'ın yanında en değerliniz Allah'tan hakkıyla en çok korkandır. Öyle filan ulus, filan halk, filan renk, filan ırk değil ha. Aziz kardeşlerim bu ayetleri de örnek olarak ele aldığımızda görüyoruz ki kitabımız Kur'an 20 kere insan kitabı olduğunu bize hatırlatıyor Dolayısıyla insanlığımızı kaybettikten sonra müslümanlık bulamayız İnsani meziyetleri insani üstünlükleri zarar görmüş birisi o gördüğü zarar kadar Kur'an'dan kaybeder çünkü Kur'an insan kitabıdır cinlerin de kitabıdır ama insanlara özellikle hitap etmektedir meleklerin kitabı değildir mesela bu sebeple insanlık üzerindeki yatırımımızı Müslüman penceresinden Müslümanlık düzeyinde yapacağız Müslümanlığımızı korudukça insanlığımızı insanlığımızı korudukça da müslümanlığımızı korumuş olacağız Allah'ın izniyle o sallallahu aleyhi ve sellem ala muhammed ve ala alihi ve rabbil zekir fe